İyi günler değerli açık radyo dinleyicileri Hayal tercihleri programı programıyla karşınızdayız. Bugünkü e, konuğumuz Özgür Bozçay kahve uzmanlarından hoş geldiniz Özgür. Merhabalar hoş bulduk. Bugün e, hem gıda güvenliği başlığını konuşacağız hem de su forumunun raporuna birazcık değinmeye çalışacağız. Öncesinde bir gündeme bakalım. Aslında gündeme dün gece saatlerinde Anayasa Mahkemesi'nin kararı damgasını vurdu ama nasıl vurdu ve bu damga neyi ifade ediyor onu tam olarak bilmiyoruz. Bunu herhalde gerekçeli karar açıklandıktan sonra daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Diğer gündem maddelerine baktığımızda Polonya'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı ve Bronislav Komorovski seçimleri kazandı. Ee, Avrupa Birliği'nde 2009 yılında hizmete giren enerji kapasitelerinin %62'sinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğu açıklandı. Ee, yine Avrupa Birliği'ne baktığımızda 2007-2008 yıllarında Avrupa Birliği 27 ülkesine vatandaşlık başvurusu sayısının azaldı. 11 bin kişi kadar bir azalma oldu. En çok başvurunun Afrika ülkelerinden geldi. açıklandı. 2008 yılında 50 bin Türk Avrupa Birliği ülkelerine vatandaşlık başvurusu yapmış. Ve Almanya'ya yapılan toplam başvuruların %49'u da Türklerden gelmiş. Şaşırtıcı değil aslında evet. burada. <gülüyor> CHP'nin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ni çifte standart uygulamakla hükümeti de hatalı davranmakla itham etti hükümete gelmeleri halinde yeni ve güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirtmiş. Avrupa Birliği'ne döndüğümüzde Avrupa Dış Faaliyetler Servisi kuruluyor. Parlamento ile konsev uzlaşmaya vardı. Parlamentoda tartışmalar devam ediyor. Bunun da başında Catherine Ashton olacak Dışişleri Bakanı tırnak içine diyebileceğimiz. Catherine Ashton'da bugünden itibaren 12 günlük bir geziye çıkıyor. Yunanistan, Türkiye, Kazakistan ve Afganistan'ı kapsayacak bir gezi. Son olarak da Almanya'da Eyaletler düzeyinde sigara yasa ve bunun referanduma götürülüp götürlemeyeceği tartışılıyor aslında. Bizde de bir referandum tartışması. Evet, bizde de yakın zamanda anayasa mahkemesinde bu e, sigara yasanın götürüp götürülmeyeceği konusu tartışıldı. Belki paralel, aynı zamanda paralel bir tartışma <gülüyor> gerçekleşirdi evet. Onun da karşılaştırmalı analizi enteresan olabilir. Evet, e, şimdi 30 Haziran'da gıda güvenliği başlığı e, müzakerelere açıldı. E, i̇ki... Konuya iki tane cümleyle ben buna giriş yapıp sözü sana bırakmak istiyorum. İlkini bakandan bir alıntı yapacağım. Berlin'i Hans ile Bursalı Hasan aynı şeyleri yiyecekmiş. Bundan sonra bu doğru mu? Onu soracağım. İkincisi kokoreç ve midye hususu üzerine yoğunlaştık. Bu başlıkta başka bir şey yok mu? Evet aslında ikinci söylediğinden başlamak gerekirse bizim basında daha çok gıda güvenliği başlığını veya gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği ilişkilerinde aldığımız çerçeve kokoreç İşkembe, diğer sakatatlar gidecek mi? Biz milli değerlerimizden, milli tatlarımızdan uzak kalacak mıyız? E, penceresinden genel oluyor. Halbuki bu çok daha geniş ve çok daha kapsamlı bir başlık. Açıkçası söylemek gerekirse de Avrupa Birliği'nin çevre başlığıyla beraber en çok üye... Ve aynı zamanda aday ülkeleri zorlayan en geniş mevzada sahip ve en karmaşık mevzada sahip e, başlıklarından biri. Aslında Türkiye bu başlığı açarak daha önce çevre başlığı gibi çok zor bir başlığı açmıştı. Şimdi gıda ardından ikinci olarak da gıda güvenliği başlığını açtı ki açıdan 13. başlık. Yani sona yakın bir yerde değiliz evet. ve e, muhtemelen de üyeliğimize uzun bir süre var. Türkiye gıda güvenliği konusunda ciddi anlamda yatırım yapmasını, ciddi anlamda idari kapasite dönüşümünü gerektirecek bir yola ...girdi ve bunu çok erken yaptı. E, açıkçası bu da... ...Türkiye'nin üyelik müzakerelerindeki... ...bir farklılığı... ...bir zorunluluktan doğan bir evet. farklılığı gösteriyor. Çünkü önceki üye ülkelerde... ...bu geçiş süreçlerinin uzunluğu... ...özellikle yansımıştı... E, ...bu zorluklar sebebiyle... ...daha öncesinde. Türkiye şu anda... ...bu başlığın bütün o mali yükünü... ...sırtına alacak. Böyle devam edecek. İkincisini de ikinci alıntı... ...üzerinden de yorum yapmak gerekirse... ...işin sonunda... ...Türkiye tam anlamıyla... E, ...gıda güvenliği mevzuatına uyum sağladığı zaman... ...evet Almanya'daki Hans'la Bursa'daki Hasan... ...aynı şey en azından benzer... ...yakın kalitede... ...ya aynı ürünü yemez belki ama... Evet. ...aynı kalite standardındaki ürünleri... ...evet tüketecek ama... ...yani Turgut Özal'dan ben de alıntı yapayım... ...bu yol ince uzun bir yol demişti arpa Birliği. Kolay bitmez. Ama gıda güvenliği bunun içerisinde ayrı bir ince uzun yol. Hatta üyeliğin sonrasına sarkan Tabii. bir yol. Yani baktığımız zaman Polonya'nın şu anda... ...hayvan refahıyla ilgili... ...2019 yılına kadar aldığı geçiş süreçleri var. 2004'te 2010, girdiğini düşünürsek... ...15, 10, yıllık, 15 yıllık geçiş, geçiş süreci var. 2014'te Çek Cumhuriyeti'nin... ...gıda işletmeleriyle ilgili aldığı bir geçiş süreci var. Yani bu üyelik tarihinden itibaren başlayan bir şey değil. Üyelik tarihinin de sonrasına sarkan bir şey. O açıdan önemli. Şimdi bir gıda güvenliği başlığı diyoruz ama... ...hem başlığın kendisinde de adı daha uzun... ...ve içeriği de Tabii. kalabalık bir başlık. Evet, gıda güvenliği başlığı artık o uzun başlığı... ...birazı daha kolay söyleyebilmek için... ...normalde başlığın ismi gıda güvenliği, veterinerlik... ...ve bitki sağlığı başlığı. Ee, burada bu başlık içerisinde... Türkiye diğer üye ülkelerden diğer yeni üye olan 12 üye ülkelerden farklı olarak bu başlığı birinci başlık olan malların serbest dolaşımı altında değil farklı ayrı bir başlık olarak müzakere ediyor. Ve aslında Avrupa Birliği'nin özellikle 2000'li 2000 yıllardan başlayarak uygulamaya çalıştığı entegre gıda güvenliği politikasının yansıması olarak gıda güvenliği veterinerlik ve bitki sağlığını entegre bir şekilde mevzuata aktarmaya çalışıyor ve bunda tek bir başlık altında yine entegre bir şekilde müzakere etmeye çalışıyor. Bu yüzden de e, baktığımız zaman aslında hem hayvan sağlığı hem hayvan refahı hem bitki sağlığı hem de gıda güvenliği ve gıdanın piyasaya e, arzı konularının ...beraber incelendiğini görüyoruz. Bu açıdan da ben hatta geçen gün de konuştuğumuzda bahsetmiştim. Alt alta koyduğunuz zaman bile düzenlemelerin isimlerini sadece evet. 136 sayfa tutuyor. Yani normalde AB mevzudan yaklaşık %20'sini oluşturan... ...bir e, mevzuat bütün... ...bloğu diyeyim ben. Evet, büyük bir müktisabat. Büyük müktesabat. Sadece baktığımız zaman... ...bizim açış kriterlerimizden biri olan... ...gıda güvenliği, yasa tasarısı... E, ...yasasının ardından bile... ...çıkacak olan Türkiye'de... ...500 tane yönetmelik var, düzenleme var. Bu açıdan baktığımız zaman... ...Türkiye'nin en başta zaten... E, ...büyük bir idari dönüşüme maruz kalacağı bu gıda güvenliği başlığı altında gözlemlenebiliyor. Yani evet. baktığımız zaman da özellikle bunun içinde de hayvan refahı ve hayvan sağlığı konusunun çok öne çıktığını görüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin özellikle 90'lı yıllarda yaşadığı bu deli dana krizi, işte şap hastalığı filan gibi konularda yaşadığı ve tüketici yani insan sağlığını yaşamını tehdit eden e, sorunlarla karşılaştığı için bu yönde öne çıktığını görüyoruz. Hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusunun bu başlık altında. Evet biraz daha somutlaştırmak gerekirse şimdi e, hani... Açış kriterleri belirlendi. Türkiye belli bir takım çalışmalar evet. yerine getirdi. Şimdi başlık açıldı. Başlık kapanması için de belli kriterler evet. var. Bizim de bunlara karşı Avrupa Birliği'nden bazı taleplerimiz evet. var. Yani karşılıklı bir al-ver süreci gibi. Süreci, süreci aslında yani çok iyi özetledin. Açış kriterleri vardı. Biz onları karşıladık. Biz şimdi müzakere pozisyon belgesi oluşturduk. Ve o müz müzakere pozisyon belgesi içerisinde 3 tane delegasyon yani... Bir şekilde ayrıklık diye TDK bunu evet. çeviriyor Türkçe'ye. Yani ABM sebatından ayrık tutacağımız kendimizi. Üç tane delegasyon bir tane de geçiş süreci talep ediyoruz. Ama Türkiye'nin şu anda üyelik tarihi belirlenmediği için ileri bir tarih için belirlenmediğinden Türkiye şu anda birçok alanda talep etme, etmeyi düşündüğü geçiş süreçlerini masaya koyamıyor. O yüzden de Türkiye şu anda toplam dört tane 4 ayrı, tane ayrılık istiyor Avrupa Birliği'nden. Bundan çok daha fazlasını muhtemelen eğer bir üyelik tarihi verilirse Türkiye'ye istemek durumunda kalacak. Özellikle de gıda işletmeleri konusunda. Türkiye'de şu anda 5000 tane gıda işletmesinin, yani bu sadece üretim değil depolama, taşıma da aynı zamanda. Gıda işletmesinin %7'sinin sadece AB standartların olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin az evvel bahsettiğim idari dönüşümün yanında ikinci ayağı olan, ...hem çiftçi hem de gıda üreticisi, depolayıcısı, taşımacısı açısından da yaşaması gereken dönüşümü daha iyi anlayabiliriz. Bu yüzden de Türkiye aslında şu anda çok rahat gibi gözüken ama aslında hem müzakereler başlayıp hem de üstüne bizim üyelik tarihimiz yani yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorunda kaldığımız tarih yaklaştıkça aslında bizim yükümüzün ne kadar büyük olduğu ve aslında standartlarına ne kadar uzak olduğumuz daha da iyi anlaşılacak gibi. Biz e, bu üyelik tarih belli olduktan sonra yeni bir müzakere pozisyon belgesi bahsettiğim bu derogasyonlar evet. yeni derogasyonlar ve e, geçiş süreci yeni bir müzakere pozisyon belgesi oluşturulur Onun karşılığında komisyon bizim taleplerimizi değerlendirecek. O da kendi Avrupa Birliği'nin ortak pozisyonunu konseyle beraber oluşturacak. Onlardan Türkiye'ye talep edile delegasyonları veya geçiş süreçlerinin hangilerini kabul ettiğini, hangilerini kabul etmediğini belirleyecek. Ortaya çıkacak. Tabii. Aynen öyle. Peki ve ondan bu... sonra da umarız ki başlık tamamlanacak ve sonrasında bizi iyi olacağız. Evet. Peki bu delegasyonlardan bahsederken bir soru da aklıma geldi. Yine belki biraz daha bu ana akım medya sorularından bir tanesi olacak. Kurban Bayramı kutlamaya devam edebilecek mi? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> AB'ye gelince bayramlarda mı? Bayramlarda kalk Kalkmayacak. E, milli değerlerimize saygılı e, o, bir, bütünleşme olacak. bir bütünleşme olacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye zaten derogas 3 tane delegasyon da üçü de Kurban Bayramı ile ilgili. <gülüyor> Bunun birincisi Kurban Bayramı sırasında kurulan geçici hayvan pazarları, ikincisi kesimi, üçüncüsü hayvanların taşınması. Yani hı hı. hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularının kurban bayramı zamanlarında biraz arka plana alınmasını Türkiye istiyor. Çünkü o dönemde pek de Avrupa Birliği'nin şu ana kadar yaşamadığı, pek de deneyimlemediği Tabii. bir durum ortaya çıkıyor. Her Kurban Bayramı'nda inanılmaz bir hayvan trafiği. Onun hem takibi hem hayvanların yani AB standartında kesimi, saklanması, taşınması. Yani, taşınması yani bunların hepsi problematik konular. O yüzden de Türkiye belki 3-4 günlük AB standartlarından sapma rica ediyor Avrupa Birliği'nden sene bir sene içerisinde. O yüzden bu önemli. Bir, yani bir geçiş sürecimizde evet az evvel bahsettiğim konu bu gıda işletmeleri konusunda yani baktığımız zaman aslında Türkiye'nin bir istisnai durumu, iki ciddi anlamda AB standartlarına uzak kaldığı konuda AB'den ayrıcalık istedi. İlk aşamada şu anda gördüğüm kadarıyla. Ama senin sonra cevap vermek gerekirse yani kurban <gülüyor> bayramı orada bir sorun yok. Yani kokoreç de yiyeceğiz. Ee, yani standartlar çerçevesinde, çerçevesinde. Ee, kurban bayramını kutlayacağız. istediğimiz gibi. İyi, o zaman yani dinleyicilerimizin e, içi, rahat olsun, i̇çi rahat olsun da konuda. Peki e, bundan birkaç ay evvel yine programda seninle beraberdik. Bu ithalat tartışmalarını o evet. zaman konuşuyorduk. Şimdi gıda güvenliği başlığı da açıldı. Hani bu alanda AB'ye bir uyum sağlayacağımızı da göz önünde bulundurursak hani bu ikisi nasıl bir araya geliyor? Bir bağlantı Şimdi var mı acaba? Da? Bizim bizim hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusunda problemimiz şu. Türkiye birazcık bir akademik bir açıdan bakarsak yani veberyen bir devlet kendi toprakları üzerinde olan hayvan sayısını, e, kaç tane hayvan kesildiğini, ne kadar et üretildiğini, bu etlerin nereye gönderildiğini bilmeli hı hı. En, en başından itibaren. Yani Türkiye şu anda sağlıklı bir hayvan istatistiğine sahip değil. Kaç tane büyük baş küçük baş hayvan olduğu belli değil. Hastalık seviyeleri belli değil. Biz ancak şu anda açış kriteri olarak Trakya'da şap hastalığından ağrı olduğunu kanıtlayabildik. Anadolu'nun geri kalanında şap hastalığı çok yaygın olarak devam ediyor. Brussel hastalığı çok yaygın olarak devam ediyor. Teşhitli TSE dediğimiz bu BSE'nin deliden da içinde bulunduğu e, hayvan sinir sistemini etkileyen hastalıklar Anadolu'da yaygın gözüküyor. Ve bunlar hakkında ciddi bir araştırma, ciddi bir statistiğimiz yok. Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği başlığı aslında Türkiye'nin birazcık daha bu veberin anlamda ...kendi sahip olduğu... ...muktedir olduğu alanda... ...bilgi sahibi, fikir sahibi ve öngörü sahibi... ...izlenebilir kılacak... ...bir yapıyı sunuyor aslında Türkiye'ye... ...baktığımız zaman ve... ...bir şekilde bizim bilemediğimiz, göremediğimiz... ...o hayvan sayısı ve hayvan refahı ve hayvan... sağlığı ile ilgili konularda... ...Türkiye'nin bilgi sahibi olmasını... ...bu sayede de aslında AB standartlarına... ...o çıtayı yükselttiğiniz zaman... ...hayvancılık sektörünü... ...o çıtayı yükselttiğiniz zaman... ...bir şekilde zaten... ...Avrupalı üreticilerle benzer e, rekabet koşullarına ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. O yüzden de aslında tarım politikasıyla, e, gıda güvenliği politikasını çok ayırmamak lazım. Evet. Ve baktığımız an gıda güvenliği standartlarını elde etmek için de... ...tıpkı AB'nin birçok anında verdiği destekler gibi... ...destekleri de bizim hayvancılık sektörümüze vermemiz. Ve böylelikle hem bir yandan... O izlenebilir kontrol edilebilir tarafı sağlarken aynı zamanda hayvancılık sektöründe bulunan çiftçileri veya üreticileri veya depolamacıları veya aracıları da bir şekilde koruyup onların da sektör içerisinde devamlılığını sağlayacak. Onları da rekabet edebilir kılacak ve böylelikle AB ile entegre olduğumuz zaman şimdikine benzer işte ithalat mı geliyor bizim üreticimiz mi ölecek gibi tartışmalara mahal vermeyecek. Tedbirleri bizim öncesinde almamız gerekiyor. Gıda güvenliği başlığı ve tarım başlığını bir arada değerlendirerek aslında. Evet burada aslında bir parantez de açmak gerekiyor. Biraz önce söylediklerini de toparlamak amacıyla aslında. Şimdi e, geçiş süreci ve derogasyonlardan bahsettik ama senin de çok güzel e, isabetli buyurduğun gibi bir üyelik tarihi yok ortada. Evet. Bir hedef tarihi söz konusu değil ve hedef tarihi olmadan müzakere eden tek ülkeyiz. Hırvatistan'da evet. kendisine bir hedef tarih belirlemişti. Bu tarihe bir karşı çıkış olmadı. İşte bir e, sınır anlaşmazlığını takiben artık evet. o da ortadan kalktı ve 2011 yılın ilk yarısında üyelik anlaşmasını evet. imzalamak, İmzalam istiyorlar. imzalamak istiyorlar. Aynı şey İzlanda için de geçerli olacaktır. Yani parlamento hızlandırılması için bir baskı unsuru evet. uyguluyor. E, yani bu Türkiye için olumsuz bir durum. Hani e, Ankara kriterlerini koyarız biz çalışırız AB olmasa da çalışırız. Bunlar çok güzel. Güzel hedefler hani. Veya biz için... 2013'e kadar hepsini hallederiz. AB sanatlarında oluruz ondan sonra AB düşünsün. Yani demek e... evet, güzel ama bir de olayın uluslararası ilişkiler boyutu var. Yani bir dış politika yürütüyorsunuz. Bu dış politikada belli hedefler. Koyuyorsunuz. Evet. E, bu hedef tamam Avrupa Birliği'nin kendisi hareketli bir hedef ama yine de bir e, üyelik tarihinin belirlenmesi ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yani bu dış politika hedefi doğrudan doğruya iç politikadaki her alanı etkileyen bir hedef. Yani süt üreticinizi de etkileyen, et üreticinizi de etkileyen, sosyal haklara sahip olan işçiyi etkileyen, her alanı etkileyen bir konu. Bu anlamda bir dediğin gibi netlik sağlanması birçok alanda ilerlemeyi en azından daha sağlıklı kılacaktır diye ben de düşünüyorum. Evet e, gıda güvenliği başlığını bu şekilde toparladık sayılır. Kısa bir ara verelim şarkı arası ondan sonra devam edelim. <gülüyor> Jetotal'ın ikinci albüm olan stand-up albümünden Bure e, kulak radyolarınızdaydı. Bu aslında albüm Jetotal e, diskografisi içerisinde genelde böyle daha öfkeli, tepkili bir yapısı olan Jetotal için biraz daha sakin, daha melankolik bir havaya sahip. Aslında bu şarkıda onu yansıtıyor. Bir de enteresan bir not bu şarkıyla ilgili. Normalde bu şarkının tabanı yani base'deyim açıkçası. Bahn Love to Suite Mi minor, e, Bw 996. Aslında onun üzerine Cetrotal e, e, yan flütçüsü Aha. ve başı olan Ian Anderson'ın bir yorumu aslında bu şarkı. Normalde bir halk e, dansının ezgisi buraya ama e, 17. yüzyılda özellikle bu sarayda e, Fransız sarayına çok öne çıkınca bir anda ünlü oluyor bu tarz. Ve bu tarzında aslında Cetrotal tarafından harika yorumlandığını söyleyebiliriz bu şarkıda. Evet çok teşekkürler. Ee, şimdi gündemde aslında bahsetmeyi unuttuğumuz bir konu vardı. Onu çok kısaca bir parantez içinde söyleyip gıda güvenine geri dönelim. Bundan yaklaşık bir hafta önce Dünya Kupası yarı final veya finallerinde hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin olmayacağını tahmin ederken şu anda final iki final Avrupa iki ülkesi. Avrupa. Üçüncünün de Avrupalı olma ihtimali var. Hani büyük değişikliklere sahne oldu. Ben bitmesini bekliyordum aslında böyle bir değerlendirme için ama e, belli ki yine Kupa Avrupa'ya gelecek gibi evet. gözüküyor. Biraz Ömer Ründül'ü yapmak gerekiyor. Top yuvarlak. Bu çok enteresan, <gülüyor> gerçek. çok enteresan gerçekten. gerçekten. Evet şimdi gıda güvenliğine geri dönersek çünkü herkesin e, Ömer Ründül'ü yeterince dinlediğini varsayıyoruz Evet biraz da gıda güvenliği dinlesin. <gülüyor> evet, gıda güvenliği ne getiriyor? Çok somut olarak bakarsak. Az evvel dediklerim verinti olarak aslında öncelikle bir, bir şeffaflık gelecek. Yani tüketici ne tükettiğini hiç olmazsa üzerindeki e, etiketten ne olduğunu, nerede üretildi, nasıl işlendiğini... ...kaynağın neresi olduğunu bilecek. Bu çok önemli bir şey tüketici açısında. Çünkü güvenliğin ilk safhası tüketiciden başlıyor. Oradan geri bildirimlerle o bir şekilde güvenlik mekanizma, denetim mekanizması işletiliyor. O açıdan şeffaflık olması önemli ve bu tüketicilerin katılımcı yapı içerisinde... ...bir şekilde bu gıda güvenliği sisteminin içerisinde bulunması da ayrıca önemlilik arz ediyor. Ve bu izlenebilirlik, öngörülebilirlik içerisinde o Avrupa Birliği'nin tarladan tabağa... From Farm to Fork denilen yapısının gelmesi. Yani e, bir buğdayın mesela üretiminde kullanan gübreden, işte kullanılan sudan, kullanılan tohumdan başlayarak... Tamam, GDO'dan. <gülüyor> <gülüyor> başlayarak markette ekmeğin satıldığı ana kadar bütün safhaların ne olduğunun bilinmesi ve onu da etiketlere veya bir şekilde tüketiciye bildirilmesi durumu. Ve aynı zamanda bir aracının veya işte üreticinin neyse önündeki veya arkasındaki... ...kişileri veya kurumları, kuruluşları, işleyicileri bilmesi ve onlarla evet. sürekli iletişim halinde olması durumu. Avrupa Birliği'nde ee, bir öneri vardı ama sanırım o kabul edilmedi. Trafik ışığı şeklinde evet, bir evet, işaretlendirme evet. o kabul edilmedi o galiba. O şey rekabeti engelleyeceği, rekabeti bozucu etkisi olacağı şüphesiyle reddedildi. Ama sonuçta bu tip çıkışlar oluyor. Çünkü önemli bir konu en Farklı yaklaşımlarla bu gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulması çalışılıyor Avrupa Birliği'nde. Bu açıdan bakarsak aslında Türkiye'nin de geldi muzdarip oldu hep böyle çıkan işte birinci kalite ürünlerimiz Avrupa Birliği pazarına gidiyor. Orada işte Avrupalılar dediği gibi bak sayın bakanın yani Alman Hans yiyor iyisini Bursalı Hasan yemiyor evet. gibi artık bütün pazar Avrupa pazarı olacağı için Avrupa Birliği standartlarında bütün üretim gerçekleşecek böylelikle Avrupa'dan kaliteli tırnak içine Kaliteli ürünlerimiz de Her bizler tarafından olacak. tüketilebilecek ikinci kalite ürüne maruz kalmayacağız bir de az evvel dedim bahsettiğim o hayvan sağlığı ile ilgili olarak kayıtlılık yani bütün hayvanların bir kaydı olacak bir küpesi olacak doğduğu anda istatistiği ne tabi olacak ve onun bütün hastalığı, yaptığı doğumlar, işte yer değiştirmesi yani hayvan hareketleri bunların hepsi izlenebilir olacak. Neyin nerede olduğu, hangi hayvanın nerede olduğu o kulağında küpedeki barkodtan veya sayısından bilinebilecek ve bunun da e, sağlanması üreticilerin bildirimiyle mümkün olacak. Yani baktığımız zaman aslında işin iki ayağı var. Bir kamu ayağı var, denetimlere denetimleri e, yapan, işte e, mevzuatı uygulayan, bir de üretici ...ayağı var. Ve, veya işte Tüketici. Üretici, sadece üretici değil, üreticiler, aracılar... E, ...depolayıcılar ve tüketiciler var. Burada da işte... ...bir şekilde... Halk aya halk demeyeyim de kamuoyu aya evet. daha doğrusu işin. Yani bu iki ayak üzerinde yükselen bir yapı, gıda güvenliği, müktesabatı ve mevzuatı. O açıdan da aslında Türkiye'nin birazcık da zihin değişikliğine burada uğraması gerekiyor. Çünkü hem kamunun hem de kamuoyunun burada işbirliği halinde beraber bu işi yürütmesi gerekiyor. O açıdan da dediğim gibi, en başa dediğim gibi biraz uzun ince bir yol evet, gibi yani, gözüküyor bu süreç. Evet yani... Kokoreç medya ekseninden biraz daha geniş evet. kapsamlı bir konu. Evet yani ve o açıdan incelenmesi gereken bir konu. Medyanın da mümkünse birazcık işin daha ee, özüne dikenli ve öz taraflarına inmesi daha iyi olur. İnsanların da bilgilenmesi açısından, halkın da bilgilenmesi açısından. Evet bu gıda güvenliği konusunun e, çok önemli bir bütünleyicisi olarak düşünebileceğimiz bir konu da su güvenliği. Evet. Aslında e, su forumu yapıldı, sentez raporu açıklandı. Sen de raportörler arasındaydın. Evet. Hem o bölümü hem de genel olarak su forumu ve çıkan sentez raporu Türkiye için özellikle ve evet. uluslararası anlamda değerlendirmek gerekirse nelerle karşı karşıyayız, bizi neler bekliyor? Sentez raporu forumun, baktığımız zaman aslında bir sentez raporu olarak çıktık biz. Ben hem raportörüm hem de aynı zamanda yardımcı editör olarak bulundum bu sentez raporlaması sürecinde. Ancak bir kitap oldu. Bu en sonunda bütün forum tartışmalarının forumda bulunan yaklaşık 500 tane oturumun hepsinin dilinlenip bir şekilde sentezlendiği bir süreç neticesinde oluştu bu rapor ve sonuçta An İstanbul Perspective on Bridging Divides for Water isimli yani e, farklılıkların yakınlaşması üzerine bir İstanbul Perspektifi isimli kitap ortaya çıktı. Burada baktığımız zaman bizim gün, günümüzde bulunduğumuz aslında çok uzak gibi gözüken ama aslında çok ciddi bir insanlık sorunu olarak önümüze çıkan bir su krizi var dünyada. 1.1 milyar insan suya erişemiyor. Temiz su kaynağına ya parası yetmiyor ya temiz olmuyor ya yakın olmuyor erişemiyor. Ve 2.5 milyar insan da sanitasyon yani temel hijyen şartlarına erişemiyor. Ve bu aslında birazcık böyle politik olarak doğrucu bir yaklaşımda işte 1.5 milyar, milyar insan erişemiyor demek... Bir kız çocuğunun 4 kilometre günde yürümesi demek, okuldan ayrılması demek yeri geldiği zaman. Bir insanın veya bir çocuğun ishalden ölmesi demek. Bir insanın yeterli besini alamaması veya yeterli besini üretememesi demek. Baktığımız aslında çok yüzeyde kalan bir söylemin altında çok ağır bir sonuç var. Ve bu ağır sonuç bugün dünya nüfusunun altında bir tarafından birebir yaşanıyor. Onun dışında şehirler içerisinde yetersiz kalitede olanları söylemiyorum. Evet. Bu erişemeyenler sadece. Ve enteresan bir şekilde bu insanlar aynı zamanda, bu insanların büyük çoğunluğu günde 1 veya 2 dolar altın arasında kazanç elde eden insanlar. Ve bu açıdan baktığımız zaman hem yoksulluğun hem de su krizinin veya su krizinden etkilenenlerin aynı insanlar olduğunu görüyoruz biz. Burada su forumu çokça eleştirilen bir forum. Dünya Su Konseyi sebebiyle çok eleştirilen bir forum. Biz o yüzden sentez raporu içerisinde olabildiğince eleştirel olmaya çalıştık. Ve yani söylemek gerekirse açıkça bu sentez raporunun veya bu kitabın içerisinde Dünya Su Konseyi'nin tek bir satırı bile yok. Tek bir müdahalesi bile yok. Bunu Dünya Su Forumu Sekreteriyası İstanbul'da bulunan, yaşları da 23-24 ile 30 arasında değişen 6-7 tane genç insan yazdı. Evet. Yeni üniversite mezunu, masterını bitirmiş. Birazcık daha idealist olmaya yakın. ...pek fazla böyle bu çarkların içine girmemiş... olabilir dışarıdan bakabilen insanlar yazmaya çalıştı. Olabilince de eleştiri olmaya çalıştı. Uh -huh. O yüzden de baktığımız zaman biz forumda bütün o tartışmalarda... ...17 bin kişinin katıldığı, 500'den fazla oturumun yapıldığı forum içerisinde... ...biz üç tane temel sorunun cevabının bulunmaya çalışıldığını gördük. Bir, suyum var mı? Suya erişimim var mı? İki, bu suya erişimim süreklilik arz ediyorum. Devamlı mı? Yani... Kışın var, yazın yok veya işte bir mevsim var, bir yıl var, bir yıl yok. Hı hı. Böyle bir durum veya işte ara sıra kirleniyor mu vesaire. Üç, bu eriştiğim ve devamlık arz eden suya ben ödeyebileceğim fiyatla mı erişiyorum? Yani o suyun fiyatı benim ödeyebileceğim kadar mı? Bu üç temel soru üzerinde bütün tartışma döndü. Açıkçası bakarsanız da bütün tartışma aslında dünyadaki su tartışması da temelinde de bu üç soru var. Biz sentez raporunda toplam... 8 tane bölüme, sentez kitabı diyeyim artık. Evet. Kitabında 8 tane ana e, başlık aldık. Burada birinci ve temel başlık suya ve sanitasyona erişim. Burada baktığımız zaman su hakkına karşı e, genel olduğu söylüyor genelde Dünya Su Forum'un Genelde siyasetçiler, burada aslında açıkça söylemek gerekirse siyasetçiler bunun bir hak olduğuna karşıyken Heh. tematik süreçte uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri bunun bir hak olduğunu ama bunun nasıl uygulanacağının tartışılmasını istediklerini gördük. Evet. Yani burada aslında siyasi bir irade eksikliğini biz görüyoruz ki bu da önemli bir, bir nokta aslında. Biz, zaten bu da Birleşmiş Milletler'in bu kararı bir türlü alamamasına yani suyun bir insan hakkı olduğunu, suyun ve sanitasyonun bir insan hakkı olduğunu bir türlü kabul edememesi altında yatan sebep de bu siyasi irade eksikliği. Ve bunun da sağlanması için bizim temel olarak gördüğümüz son bölüm olarak yazdığımız finansman ve yönetim, yönetim problemi. Aslında bir ikisini bir arada değerlendirdik. Normalde ayrı ayrı başlıklarda. ikisini değerlendirdik. Çünkü finansman sorununu çözmeniz yeterli olmuyor. Suya erişim konusunda. Genelde bir yolsuzluk ve ee, şeffaflık sorunu var su sektöründe. En son Transparency International'ın 2008 yılında yazdığı e, dünya yani küresel e, yolsuzluk raporu su üzerineydi. Ve orada baktığımız zaman son 10 yılda su sektöründeki yolsuzluğun 50 milyar dolara eriştiğini ve bu 50 milyar dolar aslında Dünyadaki yaklaşık 500 milyon insanın temiz su kaynağına erişmesi için yeterli kaynağı sağlayacağını söylüyor. Burana bakarsak aslında işin sadece finansman sadece özel sektör katılımı olmadığını aslında işin birazcık da yönetim ve yönetişim problemi ve yolsuzlukların engellenmesi problemi olduğunu biz bu rapora yansıttık. Okuyanlar da bunu görecektir. Onlara ben şimdiden iyi okumalar diyeyim. Bu raporda www.fif5thworldwaterforum.org adresinde ulaşabilirler. Tamam. Bu forum yayınların en sonuncusu. Forum yayınları birlikte bitti. En sonuncusunu şimdiden okumalarını tavsiye ederim. sağlık. Kolay gelsin. Onlara evet. iyi okumalar deriz. Gıda güvenliği ve su güvenliğini konuştuk. Artık yemeğe geçebiliriz. İyi günler. İyi günler. Hayat acilleri.